Muhterem kardeşlerimiz, okunan Kur'an-ı Kerim'in bir açıklamasıyla başlayalım. Kıyamet suresinin. Ondan sonra sorulara geçelim. Evet bir hayli soru var. Artık bilmiyorum ne kadarına vakit müsaade eder ve ne kadarına cevap verebiliriz. Okunan sure Kıyamet suresindeydi. Cenab-ı kıyamet gününe yemin ederim buyuruyor. Yani önümüzdeki en sürprizli gün, kıyamet günü, büyük bir infilak günü. Kur'an-ı Kerim, bize o güne hazırlanmamıza, o güne nasıl hazırlanacağız? İstikbal diyoruz, dünyevi muayyen bir, bir ömür için. Geleceğimiz diyoruz, istikbalimiz diyoruz. Yani dünya istikbali, dünyanın geleceği, ne kadar oldu da meçhul ilahi bir nizam içinde geldik. Dünya gelişimi saatine anımızı, babamızı biz tayin etmedik. Gideceğimiz tarihi de biz bilemiyoruz. Bir kabir sürprizine ne zaman gireceğiz? Ezrail'e randevumuz ne zaman? O da bir meşhur. Tabi onun daha ötesinde, daha ötesinde büyük bir kıyamet infilakı olacak. Bütün ne kadar Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar ve cinler mezardan kalkacaklar. Bir takım mahlukat da uyandırılacak. Zulme uğrayan hayvanlar da kaldırılacak. Velhasıl ilahi büyük bir mahkeme kurulacak. Cenab-ı Hak o mahkemeye dikkat ediyor. Kıyamete and olsun buyuruyor o kıyamet gününe. Ya yani Cenab-ı Hak kulunu seviyor. Kulunun cennetine girmesini istiyor. Kulunu çok üstün meziyetlerle halketti. Fakat kulun da Cenab-ı Hakk'ın bu nimetlere liyakat kesmetmesini arzu ediyor. Onun için Cenab-ı kıyamet gününe and olsun diyor. Arkadan nefsi levameye, yani yaptıklarını pişman olan, pişmanlık duyan o ölüm anından sonra bir pişmanlık yok, bitiyor. İstediğin kadar pişman ol. Kıyamette de istediğin kadar pişman ol. Bu dünya kazanma ve kaybetme yeri ölümden sonraki hayat da, kıyamete kadar olan safhada bir hesap hesabı ver, bir mahkeme. Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde kıyameti bildiriyor, kıyametin o infilakını bildiriyor. Sema haritasının ne kadar olduğu bir meçhul, bilinmiyor. Matematik sıfırlanıyor, matematik ifade edemiyor. Matematik bir noktaya kadar gidiyor. Şu kadar ışık yılı deniyor, malum saniyede 300 bin kilometreye giden bir hız. Sema bir sonsuzluk. Ne kadar yıldız ve gezegen var meçhul. Astrofizikçiler ne kadar çöllerde, denizlerde kum tanesi varsa o kadar diyorlar. Matematiksel bir hesaba gelmesi mümkün değil. Cenab-ı Hak dikkat çekiyor, yıldızlar arasında mesafeye yemin olsun buyuruyor. Bu büyük yemindir buyuruyor. Yani bütün dikkatler bu azamet-i ilahi üzerinde yoğunlaşması. Mesela bir misal vereyim. Kıyamet infilakından Cenab-ı Hak bahsediyor. Bir güneş gezegenleri var. Bir zamanımızda yedi gezegende sonra dokuz dede. Mesela bir pluton var en uzağı altı milyon kilometre. Güneş'ten bir dönüşü 277 seni buluyor ve bu Güneş sistemi de Samanyolu sisteminin içinde yüz binde bir Samanyolu sistemi gibi sayısız sayı belli olmayan sistemler. Mesela Kutup yıldızı diyoruz yani gördüğümüz bir yıldız. Buna bir uzay gemisi yapılsa. Oraya varabilme, 150 sene, geliş 150 sene, 300 sene bir ömür de kafi değil, zaten mümkün de değil. Yani hep Azamet-i İlahiye. Cenab-ı Hak bu Azamet-i hep bize tefekküre edavidi kaldır başını bak diyor. Bir futur görüyor musun diyor, bir yanlışlık var mı, bir dengesizlik var mı? Cenab-ı Hak Enbiya Suresi'nde ''Biz bir tomar kağıdı, bir kitabın sayfana dürer gibi gökyüzünü bu buyuruyor. Bir ay gaz patlasa ne kadar bir heyecan oluyor. Bir deprem olsa ne kadar bir heyecan oluyor. Bir de bu kainatın bir infilakını hesap edelim. Bu bir vaattır buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani elbette mutlaka olacak bu infilak. Bak Cenab-ı Hak bu infilaka hazırlanmamızı istiyor. Nefsi lewamed o pişmanlık duyan bir kalpten kurtulmamızı arzu ediyor. Yine diğer bir ayette o günde kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. İnsan kaçar mı en yakınından? Demek ki nasıl büyük bir korku, endişe? Yine Hac suresi onu gördüğünüz gün emzikli kadın çocuğunu atar, gebe kadın çocuğunu itrah eder, atar, boşaltır, düşürür. Ve insanlar serhoş olarak Allah'ın azabından bir ilahi bu infilaktan bir şey içindedir, bir serhoşluk içindedir. Yine Müzzemmil suresinde çocuklar, sübyanlar saçları ağarmış, yüzleri kırışmış ihtiyarlar haline. Cenab-ı la uksun kıyame, kıyamet günü and olsun buyuruyor. Yani şu hayata gelme bir imtihan. Ve bu imtihan, esas istikbal Cenab-ı cenneti insanlar için hazırladı. Öbür tarafta insanlar için hazırlandı. cenab Hak, peygamberlerle ikaz halinde. Akıl, idrak, izanı kitap ve sünnetin istikametinde kullanmakla selamet yolu bulunuyor. Ve kainat bir atomdan bir galaksilere kadar, en basit bir hücreden cisim, varlıklara kadar maddi ve manevi hayat, ilahi bir azamet tecellisi. Ne kadar gücün varsa, kalbinin gücü varsa, tefekkür ne kadar edebilsen et, hikmetler, ibretler ve sırlar alemindeyiz. Şu ömrü ziyan etmememiz. Çünkü bir daha geriye dönüş imkanı da yok. Zaten geriye dönüş imkanı olsa imtihan olmanın hikmeti vücudu ortadan kalkar. Eğer ahiret olmasa dünyaya gelişim mantığı ortadan kalkar. Niye her gün milyonlar geliyor, milyonlar nereye gidiyor ve kimin mülkünde yaşanıyor? Fakat öyle bir durum ki nefis, nefsi temayül büyük bir engel bunu bir gaflet zaman zaman örtüyor. Cenab-ı Hak bir uyanık olmamızı nefsi i andolsun buyuruyor. O pişmanlık duyan zaman zaman yapıyor, zaman zaman ihmal ediyor, zaman zaman nefsane arzulara dalıyor. Bunlara Cenab-ı Hak böyle bir halden kurtulmamızı istiyor. Niye ayet-i keriminin devamında? Bir yaratılıştan Cenab-ı Hak bahsediyor. Bir kafir bir mezardan kemiği alır. Kemiği şöyle bir elinde büker ve bir un haline getirir. Sorar kafir, bizler bu un haline gelen kemiklerden mi tekrar yaratılacağız der. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede insan kendisinin kemiklerini bir araya toplayacağımızı mı zannediyor buyuruyor. Biz diyor, değil kemikleri bir onları toplamıyoruz da benane parmak uçlarınızı dahi halk edeceğiz buyuruyor. Ki 1400 senevel parmak ucu ne oldu bilinmiyordu. Bir, bir Kur'an mucizesi. Kur'an önden gidiyor, ilim arkadan geliyor. Dastroloji denilen bu parmak izi, geçen asırda bulunmuş bir hadise. Milyonlarca insan geliyor, milyonlarca insan gidiyor. İki santimetre kare yer, herkes de bir değişik. Cenab-ı Hak bir azim-i dikkati çekiyor. Tabi ayetler devam ediyor, fakat diyor, gafil diyor, Cenab-ı Hak bir halet-i biliyor, kafirin, Önündeki kıyameti de yalanlamak ister diyor, rahat etmek için. Kıyamet olmasın, bir rahat rahat yaşayalım. Güçlüyse gücünü kullansın, nefsi arzularını kullansın, biten planda yaşasın. Bunu arzu eder. Hatta alaylı şekilde ateistlerin durumunu biliyor, kıyamet ne zamanmış der. Cenab-ı Hak işte göz kamaştı, ay tutuldu, güneşte bir ay geldiği zaman buyuruyor. Yani o büyük bir infilak gününün bir safhasını Cenab-ı Hak haber veriyor. Ondan sonra o kıyamet şiddetinin bir halini Cenab-ı Hak bize sergiliyor. İnsan o kıyamet şaşkınlığında öyle bir şaşkınlık ki kaçacak bir yer var mı der. O kaçacak bir dünya'dan kaçacak yer var mı? Kimin mülkündeyiz? Kabirden kaçacak bir yer var mı? Kimin mülkündeyiz? Kıyametten kaçacak bir yer var mı? Kimin mülkündeyiz? Cerabak, hayır, hayır, kaçacak, gizlenecek yer yok buyuruyor. O gün durulacak yer sadece Rabbin huzurundadır. Bellasıl ayetler bu şekilde devam ediyor. kıyamet ciddetinden bahsediliyor en sonunda da bir tekrar bir yaratılıştan bahsediliyor Cenab-ı nasıl bir yaratılış insan nasıl bir nutfeden nasıl bir yok kadar bir şeyden bir sipermden meydana geldi bu kadar içindeki cihazlar meydana geldi zihni melekeler inkişaf etti bu nasıl oldu bunu bir nutfeden yaratan Cenab-ı tekrar diriltmeye muktedir değil mi Yine Yasin suresinde yine o bu aynı bir kafirin hadisesi var. Bu kemiklerden un haline gelen kemiklerini bizi kim yaratacak? Cenab-ı Hak Yasin'in sonuna da cevabı ben. İlk yaratan yaratacak buyuruyor. İlk yaratan nasıl yaratmışsa ilk yaratan yaratacak. İlk yaratmak mı zordur? Yoksa yaratılığını tekrar yaratmak mı zordur? Velhasıl bir aklı selimi Kur'an her taraftan aklı selime yol gösteriyor. Fakat yani eğer aklı selim kaybolmuşsa, nefsinin esaretine girmişse ona da yapacak bir şey yok. O da bir canlı cenazeler olmuş oluyor. Sunmûn, bükmün, umyûn.